Yaşam için Merhaba, WWF Türkiye ülkemizin tehlike altındaki biyolojik zenginliklerinin yerel girişimlerce korunmasını desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye'nin canı küçük destek programının dördüncü dönemini anılarda kalmasın temasıyla başlatıyor. Türkiye'nin canlı küçük destek programı ile bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin ve doğal yaşam alanlarının korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilecek projelere hem maddi hem de teknik destek sağlanıyor. WWF Türkiye'nin 2011'de başlattığı programla bugüne kadar 13 proje hayata geçirdi. Küçük kuruluşlar tarafından WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem Türkiye'nin canlı Küçük Destek Programı çaresizliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Dünya üzerindeki canlı yaşam ciddi sorunlarla karşı karşıya. Canlı popülasyonları son 50 yıl içinde ortalama %60 azaldı. Önlem alınmadığı takdirde yakın gelecekte 1 milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de de doğal varlıklarımızı hızla kaybediyoruz. Dünya Doğayı Koruma Birliği'ne göre ülkemizde küresel düzeyde tehlike altındaki tür sayısı son 10 yılda 4 kat artarak 400'e ulaştı. Soyu tehlike altında olan üveyik Elmabaş Patka hala avlanabilirken yaz ördeği, terli turna, kadife ördek gibi kuş türlerini artık göremiyoruz. Ülkemiz aşırı ve yasa dışı avlanma, doğal yaşam alanı tahribatı, Kirledik, hatta iklim değişikliği gibi nedenlerle biyolojik çeşitlilik için cazip bir coğrafya olmaktan giderek uzaklaşıyor. Türkiye'nin canı küçük destek programıyla amacımız ülkemizin en ücra köşelerine ulaşarak biyolojik mirasımız hakkında farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin korunması yönünde yerel dinamikleri harekete geçirmek. Bu konuya duyarlı bireylerin ve kuruluşların katkılarıyla oluşturduğumuz kaynakla Anadolu'nun dört bir yanındaki yerel sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek doğa koruma projelerinin hayata geçirilmesine destek oluyoruz. Böylece herkesin kendi coğrafyasına sahip çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz, dedi. Türkiye'nin dört bir yanından yerel sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin canı küçük destek programına 9 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin afet riskini azaltma konusundaki özel temsilcisi Mami Mizutori dünyada her hafta iklim değişikliğinden kaynaklı bir doğal afet yaşandığını açıkladı. Mozambikle komşu ülkelere vuran İdai ve Kenneth siklonlarını Hindistan'da kuraklığı örnek gösteren Mizutori ancak bu afetler uluslararası arenanın ilgisini çekmiyor. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin afetlerle mücadele etmesini sağlamak için Acilen adım atılmalı dedi. Bu konuda geleceğimizi değil, bugünümüzü ilgilendirdiğini vurgulayan Mizuturi, iklim değişikliği sorununa çözüm aramak uzun vadeli bir süreç olmaktan çıktı. Hemen şimdi yatırım yapılması ve önlem alınması gerektiği diye konuştu. Tahminlere göre iklim kaynaklı doğal afetlerin yılda 520 milyar dolara mal olduğunu belirten Mizuturi, şimdiye kadar iklim değişikliğine çare bulmak için kafa yorulduğunu, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak gibi konulara odaklanıldığını hatırlattı. Ancak iklim değişikliğini konuşmak yeterli değil. Doğal afetler gibi sonuçlarını da konuşup Onlara da çare aramak zorundayız dedi. Mizutori bundan böyle daha bütüncül bir bakış açısıyla konuya yaklaşılmasının gerektiğini altını çizdi. Ve iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanmadığına da değindi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki orman yangınlarını da buna örnek olarak gösterdi. Leonardo DiCaprio, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile mücadele edecek yeni bir kere amacı gütmeyen kuruluş oluşturmak için hayırsever yatırımcılar Lauren Powell Jobs ve Brian Sheth ile katılma kararı aldı. DiCaprio, Powell Jobs ve Sheth, Earth Alliance, Dünya İttifakı adlı yeni bir organizasyon kuruyorlar. Earth Alliance yani Dünya İttifakı organizasyonu geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Çalışma alanlarını şu şekilde tanımladı. Ekosistemleri ve vahşi yaşamı korumak, iklim adaletini sağlamak, yenilenebilir enerjiyi desteklemek, yeryüzündeki tüm yaşamın yararına yerli haklarını güvence altına almak için küresel olarak çalışmak. Organizasyon, biyolojik çeşitlik kaybı ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerdeki halk örgütleri ve bireylerle birlikte çalışmanın yanı sıra eğitim fonları ve fon kampanyaları da sağlayacağını, bu konuları ele alan filmler yapacağını açıkladı. DiCaprio, Earth Alliance'ı gezegende gerçek bir değişime neden olacak en iyi programları belirlerken, kaynakları ve uzmanlığı paylaşan büyük ve çevik bir platform olarak tanımladı. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yer, bugünlük sizlere posi.org'dan pozitif mutlu bir haberle veda ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147 milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşet kullanılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm il ve Milli Eğitim Müdürlüklerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında ...öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren bir yazı gönderdi. Yazıda ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyeceği bildirildi. Evet güzel bir haber. Tabii ki ümidimiz artık kitapların da elektronik hale dönüşüp her sene yeni kitapların basılması değil...